burada Mehmetçi'ye fidyesini verebilmesi için Mehmetçik vakfı şayet şartlı bağış alıyorsa bunu fakir askerlere vermesi evet. gerekiyor. Evet. Yani ihtiyacı olan fakir askerlere vermesi gerekiyor. Diyelim ki bir iş adamının oğlu da asker olabilir. Evet. Ona veremez mesela. Kesinlikle. Veya onun yemeğine veremez. Yani. Veya, ya da onun elbisesi için veremez. Dolayısıyla burada ee, bu tür vakıflar, dernekler zekat alırken, fitre, fidye, bağış e, bu tür şeyler alırken e, ayrı ayrı hesap tutmaları lazım. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de efendim e, zikredilen o innemes sadakatü ayetiyle zikredilen e, sınıflardan birisine ulaştırma için aracı olarak bunları alabilirler ve oraya ulaştırmaları gerekir. Yani Mehmetçik Vakfı'na vereceği zaman Mehmetçik Vakfı diyorsa ki evet senin paranı alıp biz yoksul askerlere ulaştırıyoruz diyorsa onlara tabii ki verebilir. Hocam bu noktada yani fidye ve zekat konusunda mesela yoksullara yardım konusunda tavsiyeniz acaba şu yönde olur mu? Doğrudan gözümüzle gördüğümüz fakir birisine ulaştırmak mı olur? Yoksa bir aracı koyarak mı ulaştırmak? Hiçteyse gönlümüz mü tatmin olur acaba hocam? Yani bu şimdi ihtiyaç durumuna göre değişebilir. Yani birebir biz öncelikle tabii kime vermemiz gerekiyor? Yakınlarımıza vermemiz Hı -hı. gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hadis kaynaklarında hep yakınlara evet. vurgu yapılır. Ve ite'i zil kurbe. Değil mi? Yani yakınlara vermek diye bahseder. E, hep Burada bahsediyor. Ve abdullahı ve la tuşrikû bihi şey'en bu ayette ve zil diye geçiyor. İşte yakınlara verin diye. Şayet baktık ki yakınlarımıza verebiliriz. Tamam sevaptır ama uzakta birileri var ki onun daha çok ihtiyacı var. Şimdi ben geçen de yani belki duygular, duygusallaşacağız yine. Doğu Guta'da Orada çekilen bir video izledim orada bir hanımefendi sığınakta ve yanında etrafında çocuklar var orada diyor ki bakın diyor şu anda bizi bombalıyorlar diyor namuslarımız gitti her şeyimiz gitti erkeklerimiz gitti şu anda diyor ben bu sığınaktayım ve şu anda uçakta zaten video çekimi esnasında uçak sesleri de geliyor. Bak siz de duyuyorsunuz diyor. Şu anda bizi bombalıyorlar. Ben bu sığınaktayım. Şu anda diyor benim altımda battaniye yok. Herhangi bir şey yok. Bakın diyor yerdeyim diyor. İşte şunlar benim çocuklarım. Bunlar yetimler, fakirler. Ne olursunuz bizi kurtarın diyor. Bize yardım edin diyor. Şimdi böyle bir durumu biz görürken yanımızda evet akrabamızdan birisi var. Ama aç değil, susuz değil. Ve verdiğimiz parayla... E, ve biz vermese o zaten bir şekilde karnını doyuracak. Zaten doyuramayacak bir durumda olursa mecbur ona vermemiz lazım. İlla zekat fitreden değil mecburen vermemiz lazım. Şimdi dünyanın diğer yerinde diyelim ki Myanmar evet. Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimiz var. Bunlar var. Ayağında hiçbir şey yok. Yani üzerine giyeceği bir şey yok. Yani çocuklar e, kışın çamurda karda ayakları çıplak. Bunlar varken bizim kalkıp da biraz da akrabalarımızı jest olsun yani iyilik yaptığımızı bilsinler, minnet altında kalsınlar gibi düşüncelerle böyle yakınlarımıza vermek benim vicdanıma pek uygun düşmüyor. Hani caiz değildir demiyorum ama benim vicdanıma uygun düşmüyor. Dünyanın neresinde gerçekten çok yardıma ihtiyacı insanlar varsa bu vakıflar ve dernekler aracılığıyla Bunlar buraya ulaştırıyorlarsa ben onları tercih ederim ve her zaman da tercih ediyorum. Tavsiyem de bu noktada böyledir.